Fatır, 6. sohbet. 6. ayetten itibaren. E'unzu billah, e'unzu billah, r-Rahman billahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim ve kul, Rabbi zidni ilmen <messizlik> ve fehmen, Rabbi işrahli Sadri ve yesirli Ve vehlül ukdeden min lisani yefkahu kavli vema tevfiki illa billah. Subhanaka la ilma lana illa Tana inneke entel antal alimul hakim wa laqad yassarna al-qur'ana li Izikr fa hal min Vekul, rabbi adkhulni mudkhalas sidqin wa akhrijni mukhrajas sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasiira as-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah. Es-salatu ve aleyke ya Habib Allah Es-salatu ve selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin velhamdülillahi rabbil alamin. Evet, Fatır suresine 6. ayetten devam edeceğiz. Bütünlüğün bozulmaması için 5. ayetin sonuyla ilişiklendireceğiz, devam edeceğiz. 6. ayette ne diyordu? Ey insanlar diyordu, şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın, bitmedi. Ve de garur olan aldatıcılar, aldatıcı, sizi Allah'la aldatmasın, kandırmasın diye bir ayet vardı. Buranın en vurucu yeri, e, kandırılma olayının kişinin e, derinlerinde olan zaaflarıyla gerçekleştiği, aldatıcıların da bunu kullanarak, aldatma olayını gerçekleştirdiği vardı. Birinci aşaması dünya hayatı ile aldatma ya da kandırma. Çünkü dünya hayatı zinetlendiriliyor Süslü gösteriliyor. Bununla bir aldatılış var. Bunu da geçenler için iş yine bitmiyor. Değil mi? İkinci aşama var. Bu sefer de Allah'la aldatma denilen. Geçen hafta çok güzel teferruatlı bir şekilde işlemek nesip oldu. Hani şeytanın Arkadan sağdan soldan önden yanaşması daha çok önden yanaşmayı alakadar eden Allah'a farklı yönelme yanlış yönelme ile ilgili sonucunda aldatma olan bazı şeyler vardı. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en büyük şey neydi arkadaşlar? Şeytan ee, kabaca direkt olarak aldatmıyor. Aldatmaya başla aldatma mekanizması şöyle oluyor. Sizin içerinizde gizli olan zaaflar var. Ha, burada şunu söyleyeyim. Bu <gülüyor> garur kelimesinin kökü olan garre var ya, yumuş şeyle, gaynla, garre, e, mağara var. Ümreye gidenler görmüştür. Oradaki e, ziyaret edilen mağaralara gar yazıyor. Gar da bu köktenmiş. Bir arkadaş sağolsun onu hatırlattı bana. Yani gar nedir? Saklanılan yerdir değil mi? Gizli olan yerdir. Bakın şimdi gar kelimesini şey yapıyoruz. Bir de gizli olalı ifade edersek insanın giz içinde olan gizli olan şeyler var. Bunun aldatıyor. Yani sizin bizim bütün insanlık olun bir zaafları var. Geçen hafta bunu şey yapmıştık. En büyük iki zaaf e, neydi? E, ebedilerden olmak ve tükenmez mülke erişmek. Bu en konsantreleri bununla beraber alt kademelere doğru olan e, insanda bulunan yanlış mekanizmaları kullanarak Allah e, Allah'la aldatıyor şeytan. Ya da birinci aşamasıyla dünya hayatı e, aldatıyor. Şimdi onun ileriki ayetlerde yeri gelecek, onun teferruatına gireceğiz. İşte bu beşinci sonun ayetin sonuna bir bakın. E, aldatmasın denilen aldatıcı kim? el garur. Burası şeytan demiyor burada. Aldatıcılar diyor. Aldatma eylemini gerçekleştiren yapıcılardan bahsediyor. E şeytan yok mu? Var. Şeytan bunun en kuvvetlisi. Ama neden 5. ayetlerde direktman şeytan olarak bundan bahsedilmemiş? Çünkü başkaları da var. Ama bunun en kuvvetlisi, en önde olanı şeytan. İşte 6 ayet bununla başlıyor. Bismillah. inne legkudarabosabb, de a legkudarabosabb és legkudarabosabb, de a min és legkudarabosabb, Ne demek? legkudarabosabb és legkudarabosabb, Leküm sizin için aduvvün. Bir düşmandır. hazı öyleyse siz de onu edinin. aduven düşman. Yani siz de onu düşman tutun. Düşman olarak belleyin. Düşman konumunda olsun sizin için. Innema açıklıyor neden olduğunu. Yed o çağırır. Kim çağırır? Şeytan çağırır. behu hizbini, taraftarlarını çağırır. Niçin? ليekunü, olması için. Onların olmaları için. Neden? Min bir sair. Sair yani e, cehennem diyebiliriz buna. Alevli ateş diyebiliriz. Ateşli azabından olması için. İşte burada e, el garur kelimesinden sonra şeytanın gelmesi en önemli garurun en vurgulu garurun şeytan olmasından dolayı ee, geçen hafta şunu da açıklamamışım onu da bir izah edeyim bütün meallerde e, şey geçiyordu ya Allah e, pardon şeytan sizi Allah'ın <gülüyor> affediciliğiyle aldatmasın bütün e, meallerde geçiyor bu E, şimdi ben geçen hafta şöyle bir metot izlemek istemiştim fakat yeterince vurgulamamışım onu yani bütün meallerde geçiyor bu do doğru fakat daha derin daha üst açıklamalarıyla aslında şu da var e, demek istedim fakat şu e, şey olmasın yani hemen hemen bütün tefsirlerde neredeyse başka konu geçmiyor elbette ki e, birinci e, aşamadaki e, şeytanın Allah'la aldatmasının misali Onun affediciliğini öne çıkararak şey yapması. Yani sizi tembelliğe sürüklemesin. Allah nasıl olsa affedicidir, mağfiret edicidir, onun mağfireti boldur deyip de siz günahlara devam etmekte ısrarlı olmayın. Çünkü burada aşırı gitmeniz sizi günahlarınızda sabit kalmanıza sebep olur. Bu da ahirette tam tersine sizin beklentinizin dışında olur. İşte şeytan da bu mekanizmayı kullanır. Allahla aldatmasın derken en önemli vurgu bu. Çünkü bir söz var: e, ısrarla küçük günahlar büyük olur, istifarla da büyük günahlar küçük olur. Tövbe ve istifarla böyle bir söz var. Yani kişi e, küçük günahlarını bile önemsemeyince. Artık büyük günahlar bile şey oluyor. Şeytan da bir ne şey diyor buna? Ya nasıl olsa Allah affedici değil mi, vanfret edici mi beni şey yapar. Biliyorsunuz müminin özelliği neydi? İki şey arasında durması, havf ve reca arasında durması. Yani ümiti ve korku arasında durması. E, bu ikisinin arasında durduğu sürece daha garantili bir gidiş oluyor. Fakat tamam ya biz nasıl olsa yırttık Müslümanız la ilha Allah deyince... Ee, bu tehlikeye giriyor ve koskoca e, Hristiyan topluluğunun yoldan çıkmasının sebepleri de budur. Görmüşsünüz televizyonda bütün pop yıldızlarının, şeylerin, inanılmaz derecede dekolte bir gayrimeşru hayatları olanların boynunda bir haç var. Neden? Bunun mantığı ne biliyor musunuz? Hristiyan yırtmıştır. Hristiyan kurtarmıştır mantığı var. Hristiyan olmak cennete girmek için yeterli bir sebeptir. Amellere gerek yok. Peki bu duruma birdenbire mi geldiler? <gülüyor> ha? Hayır. Onların da bir dininin şeriatı var. Hazreti İsa ile gelen ki o İslam'dır. İslam'dan başka bir şey değildir. Küçük farklılıkları vardır. İslamiyet onun şu an biz Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem ile gelen din İslam'dır. Hazreti Adem ile gelen bütün dinlerin ismi İslam'dır. Tabii ki Hazreti, Hazreti İsa ile gelen dinin ismi de İslam'dır. Fakat şu an tanınmaz bir durumda. Çünkü onlarda da namaz var. Onlarda da oruç var. Bütün dinlerde olduğu gibi bu ayetlerde sabit. Fakat ne oluyor zaman içerisinde? Ya size pazarları yeter. Pazarları gelin yeter. Diğerine gelmeseniz olur. Bir şey çağrıştırdı mı? Bizim de cuma. Ya cumalarda doluyor şeyler. Allah şeyini artırsın vakitlerde yok. Ve bu Bu da çok güzel. Hatta şöyle bir şey var. Cumaya giden işinden izin alıp da yani yemeğe falan gitmeyen Cumaya giden sadece Cumalara giden çok aşırı dindar sayılıyor. Vaa Cumaya mı gidiyor? Vuu falan. Ya adam sadece Cumaya gidiyor. Yani geri kalan e, 7 çarpı 5 kılınmıyor. O gidiliyor. Çok güzel bir şey. Ama neredeyse dindarlıkların alameti oluyor. E, i̇şte Hristiyanlar da birdenbire şey olmadı. Ya pazarları gidin yeter. Onlara da vakit namazları vardı. Ee, daha sonra o da bırakıldı. Ne oldu ya? Haç taksanız yeter. Onlarda da tesettür vardı. Siz bir açık Hazreti Meryem figürü gördünüz mü? Rahim Rahibeleri şey yapın. Onlarda da vardı. Ama önemli değil. Fürüattır dendi. E, gerek yoktur dedi. Zaman içerisinde din aslından bile çıktı Hristiyanlar için. Bırakın Fürüat'ı terk edince asıl da kalmayın. Ona bile e, çıktı. O yüzden e, bu şeytanın onlar üzerine bir oyunuydu. Şeyi saymıyorum bile. Tevhidi saymıyorum bile. Yani testis saymıyorum bile. Sadece mekanizmalardan akla gelmeyen farklı bir oyun Aynı şey e, İslam dünyası için de geçerli. Ki kendimize gelelim kişi için de geçerli. İşte bu Allah'ın affediciliğiyle, mağfiretiyle aldatmasın derken bu var. Allah ayağımızı kaydırmasın. Bir dua var bu aklıma geldi şimdi. Rabb, Rabbena la tuzigh kulubana ba'de iz hedaytana. Ya Rabbi bizim e, ayaklarımızı, e, pardon kalbimizi kaydırma, Hidayet. e, hidayete ulaştırdıktan sonra ve ayaklarımızı sabit kıl. Rabbena ufirlena zunubana ve israfena fil emrina ve febbid ahtemena fensurna alal kavmin kafirin. Bu Kur'an'da geçen bir duadır. Ya Rabbi bizim günahlarımızı affet, işlerimizde, ısrafımızda, aşırı gitmelerimizde ve ayaklarımızı sabit kıl. Bütün kafirler kavmine karşı da bize yardım et. İşte bu anlamda ayaklarımızın sabit kalmasını Rabbimizden diliyoruz. İşte bu şeytan hakkında inne ile başlayan, inne nedir arkadaşlar? Tevkittir. Muhakkak ki şüphesiz gibi bir kuvvetli bir vurgudur. Bir de şu bilgiyi daha evvel vermiştim yine paylaşayım. Bir yerde okumuştum. İnne ile cümle ne zaman başlar? Arapçada. Karşındakinde bir tereddüt görürsün kafanda. Ya olur mu öyle şey? Tabii ki şöyledir. Manasında cümleye başlamak istersen, yani karşındakinin sorularına cevap mahiyetinde bir pekiştirme, telkitle cümleye başlamak istersen, inne ile başlarsın. İnnenin Arapçada bir karşılığı yoktur. Hani Türkçe'de muhakkak, pardon Türkçe'de innenin bir karşılığı yoktur. Fakat zihinlerdedir aslında bu. Şüphesiz, muhakkak, tabii ki öyledir şeklinde. Şimdi demek ki sözün muhatabının kafasındaki bazı tereddütler olabileceğinden dolayı Allahu Teala değil mi bu inneyi indiren kelam Allah'ın kelamı bu inneyi Kur'an'ına koyan Allah ne diyor? Şüphesiz ki şeytan diyor. Yani şüphesiz ki şeytan leküm. <gülüyor> Bakın aslında bu lekümün daha sonra gelmesi lazım. Adıvün leküm olması lazım. Leküm olduğuna göre niye gelmiş olabilir? Daha evvel Be Bekir Bey. Leküm gelmesinin sebebi dikkat çekiyor oradan. Sizin için. Özellikle Kime dikkat sen, çekiyor? Müslümanlara. Müslümanlar. Yani leküm. Sizin için. Bakın yukarıda ne diyordu? A beşinci ayette ya eyyuhannas diyor ey insanlar. Burada da yani inne şeytane adübün leküm değil de leküm adübün olmasının sebebi yani siz başkalarına bakmayın. Öncelikle kendinize bakın. Bak leküm leküm sizin için sizin için demek. Diye orada dikkat var. Arapçada bir şey ne kadar önce telaffuz edilirse cümle sıralamasında onda o kadar vurgu vardır. Matematik gibidir yani elhamdülillah. Sizin için nedir? Adüvvün. Bakın burada da bir düşmandır. Burada da ne gelmiş? Nekra gelmiş. Bazen biliyorsunuz isimler Nekra ve Marife diye iki ayrılır. Marife belirlidir. Yani asıl düşman. Yani işte düşman bu. Bir de Nekra gelir. Yani ne belirsiz değil. gelir. Belirsiz geldiğinde ne kastedilir? Yani adüvvün bir düşman. Sizin mahiyetini tam olarak bilemeyeceğiniz bir düşman. Kestiremiyorsun. Kestiremiyorsun yani. Neden? Mesela ben şöyle bir örnek veriyorum. Bakın şuraya şeytan gelse, hani şeytandan korkulur, sakınır, sığınılır ya, öyle bir sığınmanın Allahu Teala'nın kastetmediğini anlatmak için söylüyorum, hepimiz arkasından koşarız, taşı, ayakkabımızı, bilmem fırlatırız, kaşınız gözünü yarmak için. E şimdi bizde ne imaj var? Korkulan şeyden Allah'a sığınılır. Hayır, korktuğumuz için değil. Allah-u Teala taktikleriyle bildiğimiz ya da bilmediğimiz taktikleriyle ayağımızı kaydırma korkusuna karşı sığının diyor. Evet. Bak bu ayrımı unutmayın. Çocuklar hep böyle öcüden falan korkar evet, ya işte evet. şeytanın imajı evet, falan evet. işte şeytandan kork. İşte onların imajlarını düzeltmek lazım aslında. Şeytan öyle korkutan bir şey değildir. Şeytanın en büyük korkutma ameli nedir? Ayak kaydırmadır. Ayak kaydırmadır. Ayak evet. kaydırmada nereye gideceğimiz zaten ayetin evet. sonunda söylüyor. Cehennem çukuruna Allah korusun. Yani o kafa şey yapmayın. O yüzden onun nekra gelmesinin sebebi mahiyetini tam olarak bilemeyeceğiniz yani belirsizliği kast ederek bir düşman diyor orada. Çünkü yeryüzündeki düşmanlar belli. Silahı, topu, tüfeği o günün şeyleri neyse üzerine yürürsün. Değil mi? Teşhis Fakat o bizim bildiğimiz teşhis edilemeyen mahiyeti belli olmayan bir düşman. Bakın, düşman kelimesinin üzerine dikkatlice düşünmek lazım. Yani ee, yani negatif bir unsur hafif kalıyor bakın. Negatif bir unsur hafif kalıyor. Ya savaş cephedesin ya ya sen onu vuracaksın ya da o seni vuracak. Ya sen onu öldüreceksin ya o seni öldürecek. Hani filmlerde bir sahne var ya, iki kişi aynı anda silahını çekiyor. Yani ya sen onu vuracaksın ya da sen onu vuracaksın. Başka bir şık var mı? Yok. Yok. Yani o yüzden Rabbim biraz ciddiye alın diyor meseleyi. Ama tekrar ediyorum e, öyle korkulacak falan değil. Müslüman kuvvetlidir. Fakat e, zihnine çok dikkat etmesi gerekiyor. Niyetlerine çok dikkat gerekiyor. Nereden yaklaşacağı da çok önemli. Evet. Sağdan da gelebilir. Yani evet. Nereden yaklaşacağı yok. da çok önemli. İşte geçen evet. derste de dedik hı hı. yani şeytan deyince hep soldan gelen anlaşılıyor. Sağ solu belli olmaz ya. <gülüyor> Güzel. <gülüyor> Sağ solu belli olmaz diyor. Yani beni çok etkiledi. Bilmiyorum siz de etkiledi mi? Ben senin sıratı müstekimin üzerine oturacağım diyor. Akli bir korku. Yani sıratı müstekimin üzerine kim var? O yüzden dikkat edilmesi lazım. Fe diyor. Ha, şimdi bunu böyle olduğunu anladınız mı? Fe orada öyleyse. Ha, öyleyse yapmanız gereken ne? Onu ittihaz edin. Yani tutun, sayın. O yerin onu o, şu şekilde koyun. Kimi onu? Adıvven. Siz de onu düşman tutun. Yani Allahu Teala bir beyan var. Nitelik açıklıyor düşmanınızdır. Ee, düşmanın olduğunu öğrendin öyleyse yan gelip yatma. Gereklerini yap sen de onu düşman tut. Yani Amerika düşman İsrail düşman, şeyi düşman ee düşman kitaplarda okudun. E yan gelip yatacak mı? Ondan sonra aç Coca-Cola hiç. ondan sonra televizyonda şeyi izle. İşte o F.O. Yani madem öyle sen de bütün yaşantında şeylerinde onun esamelerini, izlerini bul, takip et Gereklerini yap. Şeytan için de böyle. İnnema, çünkü şimdi burada açıklıyor, teferruat var. Yed'u bu dua kelimesi ve davet kelimesi aynı köktendir. Yed'u, çağırır, dua eder. Neden dua ile davet aynı kökten? Siz Allah'ı çağırıyorsunuz. Allah'a yönelerek Allah'ın yardımını çağırıyorsunuz. Du'a ve davet o yüzden aynı e, köktendir. Buradaki çalırır kökü önemli. Siz e, o çalırır davet eder. Kimleri kimleri çağırıyor? Hız <gülüyor> Hizbhu. <gülüyor> <gülüyor> Buradaki hizip arkadaşlar. Evet, kendi e, taraftarlarını, kendinden olanları, kendi yanlışlarını. Çağırır, ne, nereye çağ yani ne için çağırır? Li <gülüyor> yekünu olmaları için. Evet burada çok komik aslında bu. Bin <gülüyor> asabi sayir cehennem asabı olması için. Ya şimdi birisi dünya mantığıyla düşünün. Ya bu ayet okuduğuna geçiniyor ama Rabbim burada bir ironik bir açıklama yapıyor. Yani çelişik e, e, sonuçları olan bir açıklama yapıyor. Şimdi e, düşman kabul etmedi. Zıttı nedir onun? Dost. Dost, arkadaş, değil mi? Odur. Şimdi o ne yapıyor? Çağırıyor, gelin, buyurun, hoş geldiniz, değil mi? Çağırıyor. Nereye? Orada ateş çukuru var. Ateş, çukur. ateş çukuruna. Buyurun, atlayın. Yani diyor işin aslı bu. Şimdi çağırırsan atlar mısın körü körüne? Atlamasın. Ama aslında Allahu Teala olayın. ...görünüşte öyle olmasa bile öyle olduğunu burada ironik bir şekilde çapraz olarak açıklıyor. Netici, Ters bir şekilde olarak. açıklıyor. Netice olarak. Yani Hı. netice olarak öyle ama şöyle ee, yani geçen haftalarda şey Bekir Bey e söylemişti. Eee, şimdi ahiret sahnelerinde bir sahne var oraya muhteşem güzellikte bir kadın getiriliyor. Herkes inanamıyor ya bu nasıl güzel bilmem ne. Bir süre sonra çirkinleşmeye başlıyor yani cadı gibi olmaya başlıyor. Ya i̇nsanlar şaşırıyor. Nedir bunun seri? İşte bu dünya diyorlar. Evet. <gülüyor> Güzel gösterildi ama aslı buydu. Akiyaj düşünce... düşünce asıl ortaya çıktı. Dünya hayatı olarak asırdı. Dünya hayatı yani. Dünya arzı kürü yaz değil. Yani şey değil yani taş toprak, dağ, okyanus değil yani. Dünyanın manevi görüntüsü. Fakat işte buradaki şeyden de o yani onun birebir ateş olduğunu görseler insanlar aptallı eli yana yani çocuk sobaya yanaşamıyor parmağı olduğu zaman ancak öyle bir mekanizma var düşmanlık mekanizması var ki hizbini bakın hizbini. E, çok ilginç hizbini bakın düşman yani karşı tarafı da oraya çağırmıyor dostlarını oraya çağırıyor böyle dostluk mu olur? nasıl bir dostluk ki? kendi dostlarına zarar veriyor. Dünya mantığıyla bile insan dostuna zarar vermez, değil mi? Mafyalar kuruluyor bilmem ne tamam çıkar örgüt ama kendilerini bir şekilde koruyorlar. Burada kastedilen şeylerden birisi de şeytan sizin menfaatlenmeniz için bırakın ahiret menfaatlenmesini dünya menfaatlenmesi için bile çaba sarf etmez. Bakın anlaşılan ne yani yapılan ne ya ben dünyada kazanayım. Ahiret Allah kerim. Değil mi? Allah affedicidir. Diyor ki şeytan sizin dünyada bile kazanmanızı istemez. Sonuç nihayetinde nedir? Asabi sayıdır. Odan e olmaktır. Yekunu şunun için yaparmış bütün gayreti, çabası her ne kadar hizbi de olsa, onun taraftarı da olsa onun öyle bir derdi yok. Arkadaş edinmek, dost edinmek gibi bir derdi yok onun. Arkadaş, dost edinenler onu dost ediniyorlar. O edindiklerini bile tek amacı var. Edindiklerini bile, dost olarak edindiklerini bile ateşe atmak. Li yekunü min ashabis sayır Bak burada Rabbim çok güzel bir ifade kullanmış. Cehennemeye götürmek falan değil. Bu sefer de ashabis sayırdan olmalarına çalışır. Bakın Ashab-ı Sayır ile Hizip hemen hemen aynı şey Yani oraya Biraz biraz sonra söyleyecektim ama şimdi söyleyeyim Hiz bu şeytan denilen bir kavram var Şeytan taraftarını <gülüyor> Şeytan partisi demek Şeytan grubu demek Şeytan ashabı demek Şeytan ashabını Ateş ashabı haline getirmek Kendi taraftarını Ateş ashabı haline getirmek Şimdi bu hizip kelimesi arkadaşlar e, 22 küsur yerde geçiyormuş. Taraftar, dost, e, eş, grup manasına geliyor. Bu Rum suresi 32'de de bunu çok yedi hafta boyunca işlemiştik hanif e, suresinde biliyorsunuz. Bir grup taraftar olmak çok tehlikeli. Cemaatten bahsetmiyorum. Grupçuluk, bir şeycilik falan olması çok tehlikeli. E, yanlış değil. Ama tehlikeli. Bunun şeyi Rum 32'de haftalar boyunca işlemiştik. Orada onu belirtmişti. Tek olunacak grup var arkadaşlar. Bu da Kur'an'da geçtiği şekilde ne? Hizbullah. Hizbullah o terör örgütü olan ismi değil biliyorsunuz. Kur'an'da geçen ifadesiyle söylüyorum. Allah'ın taraftarları, Allah'ın grubuna ait olan şey. Aslında iki parti var arkadaşlar. İki grup var. Parti niye diyorum biliyor musunuz? Bu hizip kelimesi bu yüzyıldan itibaren Arap literatüründe Arap dilinde artık parti manasına da kullanılmış. İki hizip vardır. Ya Hizbullah ya da Şeytan Bakın çok kritik bir açıklama. Yani ya Hizbullah tarafından olursun Ya da diğer taraf hadi ona şeytan deneyelim. 3. bir grup yok. Griis yok onun. Yani tercihini kullan diyor Allah. Ya ordansın ya ordansın. ona uygun muvafık e, davranmak lazım. Bu Hizbullah e, şey yapmışken yeri gelmişken şey yapayım. 5:56'da yani 5. sure 56. ayetler ve 58:22'de geçiyor. Maide 56'da diyor ki Kim Allah'ı, onun peygamberini ve inananları dost edinirse. Şüphe, bilsin ki Allah taraftarları yani Hizbullah galiplerin ta kendileridir. Demek ki Hizbullah bu ayete göre neymiş? Açılımını vermiş Allah. Allah'ı dost edinenler, peygamberini, resulünü dost edinenler, bir de müminleri dost edinenler. Maide 56 ve men yetevallahi ve rasulih ve'llezina amenu fe inne hizbillahi humul galibun onlar galiblerdir şeklinde hem bu dünyada hem ahirette bir de şey var 58 22 var mücadele 22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 Allah onlardan razı olmuş. Allah. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Bak önce Allah onlardan razı oluyor. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte onlar Allah'ın, işte Hizbullah'tır onlar. Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki Allah'ın tarafında olanlar, yani Hizbullah olanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Ve e, Radiyallahu anh Ant, radu an hizbullah illa inne hizbullahi humul muflihun. Bu iki ayette işte ne geçiyor? E hizbullah geçiyor. Hizbu şeytan da mücadele 19 e, da e, geçiyor. Şeytan onları hakimiyeti altına alıp kendilerine Allah'ı anmayı unuturtmuştur. İşte onlar şeytanın tarafında olanlardır. Yani ulaike hizbuş şeytan hizbuş şeytan olmuşlardır. <gülüyor> İyi bilin ki şeytanın tarafında olanlar ziyana uğranların ta kendileridir. Yani hasirunların ta kendileridir. 7'ye geçelim ellezine <Sessizlik> keferu lehum azabun shadid vellezine amenu ve amilus salihati lehum magfiratun ve ejrin kebir. ecrun kerim kabiir ecrun El ellezine keferu küfredenler için yani kef küfreden için demiyor ya küfredenler o kimse yani tanımlıyor o, tanımlamayla başlıyor ellezine keferu Yani kafirler için, küfredenler için, lehum onlar için vardır. Azabun şedid, şedid bir azap vardır. Şiddetli bir azap vardır. Şimdi ikinci grubu söylüyor. Ve'llezîne âmenû ve'amülü's-sâlihâti, iman eden ve salih amel işleyenler, lehum onlar için vardır. Ne vardır? Mağfiret vardır, bir mağfiret vardır. Ve ecir bir ecir vardır. Nasıl ecir? Kebir. Büyük bir <gülüyor> ecir vardır. Şimdi bu ayeti, önceki ayetinden sonra bunun gelmesinin hikmetini. Şimdi iki gruptan bahsediyor Rabbim. Ellezine keferu ve ellezine amenu ve amilu saliyatı. İki adet grup var. Şimdi neden küfrü önce söylemiş? Eğer diyor ki Müslüman olduğunuz halde bir şekilde farkında olarak ya da olmayarak şeytanı dost edinirseniz ya da hafif ama hemen hemen aynı şey düşman edinmezseniz bir azap vardır onlar için. şiddet bir azap vardır. Ee, bakın burada yine aynı şey geçer. Ellezine keferu Azabını şehid, lehum gel, diye gelmemiş, ne lehum öne gelmiş. Peki bunda niye? Hani daha evvel haftalarda işlemiştik ya uzak bir mekan yakın bir mekan. Allah'a Allah, Allahu Allah Teala müminleri olduğu zaman sizin için diyor. Fakat öbür gruba onlar diyor. Artık kümden sizden maalesef öbür gruba geçildi. Lehum, onlar diyor. Onlar için vardır. Ne vardır? Yani? <gülüyor> Azabını şedid. Bir azap vardır. Ama nasıl? Şedid bir azap vardır. Bu şedid diye bir kalıp geldiği zaman arkadaşlar onun fe'il babıydı bu. Hatırlarsanız daha belki de kerim gibi, rahim gibi böyle iyim, azim gibi böyle y ile uzatılan bir şey olduğu zaman bunun süregen olduğunun ifadesidir bu. Devamlı ve sürekli olduğunun ifadesidir. Yani şedidliği bir kez olup geçmiyor. Yani alevini mesela bu dünya mantığına düşünün alevli bir ateşe düşüyor adam yanıyor. Öldü bitti. Acısı bitti. Böyle değil. Onun şedidliği süregen. Öyle bir azap vardır. Bir şey burada dikkat edecekler. İkinci gruba gelelim. وَالَّزِينَ ve وَاَمُنُوا سَالَاتِ Bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. İlk grup ellezine keferu dedi, bitti. Fakat ikincisinde ellezine amenu demedi. İman yetmiyor, salih, yeri, Ellezine amenu ve amilus saliğe <gülüyor> Demek ki tek başına iman yeterli değil. Evet, Kuranda bir kere geçiyor zaten. Ama tek başına küfür yeterli. Evet. Küfür olduğun zaman çıktın, işin bitti. Ellezine keferu ve amelus e, kötü amel şerbleriyle yani sui diyemiyorsun salih amelin zıttı olan şeyi orada kullanamıyorsun yani ya işte Rabbim demiyor ya yani küfretti de ona uygun ameli etti işte onlar için azap şerif bir azap vardır demiyor iki haliyle de kötü bakın keferu ettin yani küfrettin gerçekleri reddettin şey oldu bakın neden burada kafir kelimesini kullanmış Türkçe'de olduğu gibi küfür etmek diye bir şey yok. Arapça'da küfür örtmek demek. Evet. <gülüyor> yani bir şeyin varlığını biliyorsun, buna rağmen üzerine örterek göz yumarak öyle değilmiş gibi davranıyorsun. Ya yani şeytanın düşman olduğunu biliyorsun bu gerçeği örtme. Ya aslında tamam da ya bu dünyadan da biraz menfaatleneyim ya. Şimdi şeytani olduğunu biliyorsun onun, buna rağmen üstüne örterek davranıyorsun. Ayağın kaydı. Şimdi buradaki tehlike ne? Keferu ve amel yok. Bu bela. İkinci kısmındaki sorunu söyleyeyim. Ellezine amenü oh diyemiyorsun. Salih amelle bunu desteklemek zorundasın. İman aynı zamanda arkadaşlar bu Ankebit suresini işlerken söylemiştik ikinci ayetinde. Onlar sadece iman ettim diyerek. Kendinden öncekilerin başına gelenler onların da başına gelmeden, fitne ile imtihan olmadan bırakılacaklarını mı zannediyorlar? Yani iman ettin, bir de iddia ettin ben şöyle ya da böylesi, böyleyim dedin, göstereceksin diyor Allah. Veliyor kendisi Allah. Ama ispat edeceksin. Sisteme ispat, ispat edeceksin. Göstereceksin ben böyleyim diye. Yani mümin olmak hem kolay hem zorlu. Karşılığı müthiş. Ama e, şeyi de var. Bir de şunu bahsettik biliyorsunuz. İman etmek e, sadece bildim tamam kabul ediyorum şöyle demek yeterli değil. İman artabilen bir şeydir. Arttığı yerde de siz ona muvafık uyumlu amel yapmak zorundasınız. Salih amel sadece ibadet değildir. Namaz kılmak, oruç tutmak şu bu falan değildir. Onlar da salih ameldir. Fakat iman ettiğin ölçüde yaşamın her tarafında bırak amelini düşüncenle de ona muvafık olarak davranmak demektir. Şuraya göre su götürür ameller ya da düşünceler imanınız arttırın artık su orada yeterli değil. Bunu artırmak durumdasın. Bu size çok sorulu. Ya başkaları şöyle şöyle oluyor da zarar görmüyor. Ben en şöyle yapıyorum. Niye zarar görüyorum? Ya göbek at. İmanın artmış. Evet. Senden artık ona uygun amel bekleniyor. Aa öyle tamam ben bundan sonra böyle olayım de. Bu şekilde olmaları lazım. İkinci kısmı övelim şimdi. Yani Allah övmüş. Onu okuyalım. Ve lezine ve amilus salihatı. Eğer bu kesim içinde eğer gereklerini yaparlarsa iman ettiklerinin gereklerini yaparsa lehum onlar için vardır mağfiretun. Bir mağfiret vardır. Ve ecirva bir ecir vardır. Ama nasıl ecir? Kebir ecir. Bakın, önceki grup için şimdi neden zor ama kıymetli dedim ya biraz evvel. Burada daha iyi çıkıyor. Şimdi küfredenlere tek bir karşılık var. Azabın şedid. Onlara yeter. Bela zaten. Fakat amelü ve amelü salihate çifte hamle gereken şeyin de karşılığı çifte işte. Çifte müjde var. Sadece ecir değil bir de mağfiret var. Hatta Rabbim önce mağfireti öne almış. Bizim dünya sistemi göre menfaatlendiğimiz sisteme göre Ecir öncelikle. Değil mi? Çocuklar da öyle. Hep şeker, çikolata, eğlence, şu bu <gülüyor> falan. E bizde de ona benzer bir mantık var. O işe, Rabbim zaten. bunu bildiği için ibadetlere teşvik etmek için sevap mü müessesesini koymuş. İşte şuna şunu yaparsanız bu. Buna buna yaparsanız. Biz de zaten çoğunlukla sevap için yapıyoruz. Allah tamam Rabbim şunu verecek tamam. Şunu yapıyoruz. O da var. Sevap da var. Tabi sevap için yapacağız ama Öncelikli olarak Allah'a kulluk etmek için. Geçen haftalarda işledik ya en büyük nimet ne? Yaratılma nimeti. Aman <gülüyor> ya Rabbim sen beni yaratmışsın. Ben sana şükredici kul olmayayım mı? İşte Peygamber Efendimizin şeyi söylüyorum. Mantığıyla. İbadet edilecek. bu mantıkta kulluk edilecek. E Rabbim tabii ki ecrini veriyor. Bakın ecrini küçümsemiyorum. Bir bana diyorlar ki ya şunu şu sevabı bunun sevabı yok mu? Onu ne yapıyorsun? Ya var ama ben daha üstlü mantığı söylüyorum. Bunu yaptığında Allah-u Teala zaten ganiyiz. Elbette sana zaten kerim verecek. Hem bu dünyada verecek hem ahirette verecek. Fakat Rabbim ayete göre söylüyorum. Ecri, karşılığı, mükafatı ikiye almış. Birincisi mağfiret. Yani ufak tefek kusurlarını da bağışlayacak. Evet. En büyük mağfiret o. Mağfiret ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu e, Adem kıssasında işledik. Eğer, Allah, e, eğer Adem, Hazreti Adem tövbesi kabul edilmiş olsaydı Bizim bilim manasıyla cennetten indirilmez de. Tövbeni kabul ettim diyor. İn diyor. İhmet diyor. Ya Rabbi ben sana tövbe ettim diyor. Vesideler kullanarak bir takım kelimeler ittihaz etti diyor. Onu söyledi tamam. E tekrar in. Başlamıyor. Bağış tövbe etti ama tekrar in var. Neden? Daha af ve mağfiret olmadı. <gülüyor> tövbe kabul edildi. Yani tövbe kabul edilmeseydi İnsanlık indirilecekti ama geri dönemeyecekti. Yaşayıp gidecekti bitecekti. Onun yerine Allah-u Alem belki başka bir grup gelecekti. Hani var ya biz siz gideriz onun yerine daha iyi kulu gelecek. Orası muallak o da hüküm getiremeyiz. Ama bir şekilde indirildi. Beklenen ne? Af ve mağfiret. Yani Allah'tan bizim beklediğimiz af ve mağfiret. Allah'ın kullarından beklediğini yukarıda verdiğin sözü tut. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dediğinde bela <gülüyor> dedim ya. Sen bizim Rabbımızsın. Dünyada da başka bir şey Rab olarak alma. Güzel kulluk et. Yani ameli ve amelis salihiyeti yap. Bunu yaparsan amellerin seni kurtarmaya yeterli değildir. Ne yetecektir seni kurtarmaya? Allah'ın mağ- Allah'ın rahmeti kurtaracaktır seni. Allah'ın rahmetinin gelmesinin de görünüşü işte mağfirettir. Örtmektir yani. Ondan sonra da af geliyor. Afla beraber de tabiri cihazı, Müslümanlar ne yapıyor? Kurtuluyor. Ee, daha söyleyecek çok şey var da zaman açısından biraz da ilerlemek adına yapıyorum. Mağfiret o yüzden başlı başına bir nimet. Pek ciddiye alınmıyor ama başlı başına bir nimet. Bir de bizim derinlerimizin derinleri var. Düşüncelerimiz var. Amel haline gelmediyse de. Düşüncelerimiz var, nefislerimizdeki var, kalplerimizdeki var. Allahu Teala Bakara 284'te ne diyordu? Ben istersem onlarla sizi hesaba çekerim, istersem de mağfiret ederim diyordu. Rezil olmak arkadaşlar hem bu dünyada hem de ahirette. Kimse mükemmel değil, herkesin yanlışı var. Eğer o kısımlar, yüzeydekiler ve derindekiler olduğu gibi ortaya çıkarsa kimsenin yüzüne bakamayız. Ne bu dünya ne şeyde allah Teala'nın onun mağfiret etmesi, üzerine örtmesi Bizi, müthiş yedir. bir nimet. nimet. Settarul Güyük deniyor şeye. Hem bu Gözün. dünyada bu e, hem de ahirette. Üstüne üstlük o yapıldı. Bir de artık ecir kapıları açılıyor. Cennet düşünün bunu şimdi. Ecir var, karşılık var. Ama nasıl? Bunun da sıfatı ne? Bakın Kur'an'a kebir. Önceki geçen ayetlerde kerim diyordu. Şimdi kebir oldu bu. Büyük. Kebir büyük demek. Evet. Şedide karşı burada karşılığında kebir var. Yani öbür tarafta öyle bir şeditlik var ki ama ecirde de buna muvafık olması lazım. Zıttık da muvafık olması lazım. Kebir var. Aynı kalıpla düşünelim kebir. Hani vardı ya fe'il babı. Şedid azim gibi onun büyüklüğü ecrin büyüklüğü devamlı. Yani bir kez nimet verilip bitti değil. Cenneti düşünün. Sürekli olarak veriliyor. Bunun da hikmeti ne arkadaşlar biliyor musunuz? Öyle bir nimetlendirme sistemi var ki cennette. Birine mu birine nasip olduğunda ya Rabbi bu en büyük diyecekmiş kişi. Hatta bunu şeyde okuduk. riyaz Salihinde okuduk. Cehennemden en son çıkarılacak kişi, çıkarılan kişi cennete girdiğinde cennet nimetlerini gördüğünde ne diyecekmiş biliyor musunuz? Aman yarabbim demiş şu an cennette en fazla ikram edilen kişi ben olmalıyım. Yukarılarını bilmiyor, tahayyül edemiyor. İlk Bu büyüklük, işte kebirlik. Aynı şekilde herkes Kendine verilen nimeti en kebir, en büyük olarak düşünüyormuş. Bak kebir dese yeteri ama kebir hani bu devamlılık ifade etmesini söyleyeceğim. Sana orada ikram edilen nimetleri de her birisi ama bu en büyük. Bir daha geliyor ama bundan da daha büyükmüş. Sürekli kebirleşen, büyüyen bir nimet ikramının olduğunu söylüyor Allahu u Teala. Muhtemelen Cemalullah kadar gidiyor herhalde. Şöyle Cemal'un aslına kadar gidiyor. Cennet ikramlarında ilk kapısından girdiğinden itibaren zaten Cemalullah nimetleriyle ikram oluyorsunuz. En zirvede aslı varmış. Kibirle kibir bir bağlantı Kibir, insanın hak etmediği halde kendini büyük görmesi. Kibir de. Bu Allahu Teala bunu nitelendiriyor. Benim size vereceğim ec ecirlerin kebirliği, büyüklüğünü söylüyor. Müslüman aklınız olsun. Bütün Esma-i Hüsna'dan mahlukatın bir nasibi vardır. Mütekebbir esmasından da deniyor ki olmaz. Mütekebbir esmasından bile Allah mümini nasiplendirmiş şöyle. Ümredeyken tavaf yapıyorsun ya. Sağ kolunu açıyorsun, pavzunu şişiriyorsun. Allahu Teala diyor ki. Sizi çekemeyenleri, o kafirlere, bir şeylere karşı havanızı atın diyor. Kibirlenin diyor. Mütekerib resmazsının orada tecelli ettiriyor. Bir de hadis şerif var. Kibirlenine karşı kibirlenme sadakadır diyor. O iki yerde Rabbim, başka yerde var mı bilmiyorum. En az bu iki yerde Rabbim kulunun el mütekerib resmazda e, nasiplenmesini de nasip etmiş bu esnada. Bir şey daha söyleyeceğim. Bir şey ezan okunmadan, o, bakın mağfiret ve ecir de yine nekra gelmiş. Hani bir marife vardı, bir nekra vardı. Nekra neydi? Tam olarak bilinmeyen, belirli değil. Yani biz o mağfiretin de mahiyetini e, tam olarak idrak edemiyoruz. Ecri de tam olarak idrak edemiyoruz. Belirli değil yani. Niteliğini anlayacağız. Tahmin ediyoruz. En azından aman rezil olmayalım diye hepimiz başımızı önemi elim diyoruz. O kısmıyla biliyoruz. E, ama e, ne kadar büyük bir şey olduğunu bilemiyoruz. Aynı şekilde de eciri de tahmin edebiliyoruz. Mesela cennet nimetlerimizde şu an soğan cücüğü gibi geliyor. <gülüyor> Onu anlatayım mı? Çok güzel. İki kişi yemek yiyormuş eski devirlerde. Yemekte de şey var. E, tabii çalışıyorlar. E, çıkınındaki yiyorlar. Ekmek ve cücük soğan var. Bir diyor ki, ya diyor sen cennete gitsen diyor sana önüne açsalar, açık checks verseler yani. Ne isterdin diyor? Soğanın cücüğünü isterdim diyor. <gülüyor> Gülüyorlar. Sonra öbür diyor ki, peki diyor sen ne isterdin diyor? E, bana bir şey bırakmadın ki diyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ee, yani ne anlatılıyor bu gülüyüzlerde? Cennet nimetleri şu an bize göre soğanın cücüğü. Yani biz bildiğimiz bu dünyada tahmin ettiğimiz nimetler oraya göre soğanın cücüğü o bile değil hatta da yani ne isteyeceğim, ne yapacağımı bilmiyoruz. Bilmiyorum. Ama öyle bir nimetler var ki işte e, Cemalullah dediği. Ve her şeklinde nasıl olduğunu, maaşetini bilemiz. Ama tahmin ettiğimiz, bunu diğer sohbetlerde ettik. Öyle bir ecir var. Onda hadis var ya işte çok güzel peygamber. Kalbe dahi fütür etmemiştir diyor. Yani kalbi ne, göz, ne, ne göz görmüş? Evet. Ne kulak eşitmiş ne külde kalbi futur etmiştir evet, diyor. Kalbe yani. hiçbir şey yok. Tamam. Sadece şu var. Hı onlar düşünemez. cennetlere girdiklerinde diyeceklermiş ki insanlar. Bunlar bizim daha evvel rızıklandırıldıklarımızdandı. Bakara suresinin <Gülüyor> ilk ayetlerinde bize bunların misilerince verildi. Yani Rabbim bu tarafta da dünyada da yaşarken onlardan küçük nummeler vermiş. Yani şuna benzer bu. Güneş ışığı var. Güneşin yanına yaklaşabilir misiniz? Erirsiniz. Parlaklığını falan ısısını falan düşünün. Ama mum ışığında biz kitap okuyoruz romantikçe. Küçük led ışıkları düşünün bakıyoruz. Şimdi aynı mekanizma değil mi? Işık mekanizması. Ama bilemiyoruz orada, yani bu tarafta da var let ışıkları, küçük mum ışıkları var. Ama bir de koskoca güneş var. Bir de aynadan yansımadan Şimdi bununla kıyaslayın, şimdi hani neyle neyi kıyaslayın? Cemalullah, dünyada da aldığımız telezüzler var. Telezzüz, lezzetler <gülüyor> var yani. Elmadan aldığımız, manzaradan aldığımız, değişik şekillerde haz duyduğumuz şeyler. Bunların hepsi belirli bir kaynaktan geliyor. E şimdi bir de o cennette onların daha yüksek boyutlarıyla müşahadesinin olduğu yer. İşte ecrin kerim dediği o sizin mahiyetini tam olarak bilemeyeceğiniz ve sürekli de kebir olarak büyüyen artan da bir nimet var. Ne için? Kimler için? Amenü <gülüyor> ve Amülüs <amenü gülüyor> Salihati. <gülüyor> diğer ayete geçmeyeyim birkaç nokta var. Burada Amenü ve Amülüs Salihati'nin diğer ayetlerle ilişkisi ne? Önceki ayetlerle şeytanı Düşman kabul etmek imanın bir parçası oluyor. Diyor ya Rabbim şeytanı dost edinmeyi, düşman dediğini diyor ya. Sen bunu tamam öyledir deyip de dediğin zaman iman etmiş oluyorsun. Bir de buna uygun davrandın. Bak namaz kılmak koruşkunma kılmak demiyorum. Sadece onlar değil. Buna uygun davrandığında da amelü salihatı olmuş oluyor. Buna kelam da dahil bir mi? Söz de konuşmadan da Her şey. De ee, bu derste aslında ben o mekanizmalara girecektim ama kaç haftadır ilerleyemiyoruz. En azından iki ayet ilerleyelim diye bunu yaptım. Haftaya nasip olursa ha hatırlatın. O mekanizmalarla ilgili bir evet. iki şey verelim. Yani bunun teknolojisi de çok ge gerekli. Her bilgi gerekli ama bu Çok önemli bir bilgi yani ne şeytan mekanizması ne nefis mekanizması ne biz kendimiziz ne yaparız nasıl ederiz nasıl tanırız gibi şeyler maalesef çok iyi açıklanmıyor. Halbuki en güzel taktik futbolcuya o kadar taktik veriliyor ama mümine taktik az veriliyor. Genel şeytan sizin düşmanınızdır evet biz ne yapıyoruz kapıdan girdiğinde kovalayacağımız bir şey işte karşıda atacağız taşı atıcı yaralacak halbuki içimizde. Allah bize dostu dost bilen, düşmanı dost düşman bilen, dostunu kim seçeceğini bilen, düşmanını da tanıyan bilenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah ayağımızı kaydırmasın. Allah bizi de rahmetiyle, bereketiyle katından rahmetle ki bu hibedir desteklesin inşallah. Amin. sadakallahül Azim.